121. bölüm Müslümanlar umrelerini yapmış, Medine'ye dönmüşlerdi. Bir gün Resulullah kapısının önünde yükselen tartışma seslerini duyarak evinden çıktı. Üstelik anlaşmazlık yaşayanlar Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Hazreti Zeyd'di. Normalde sakin tabiatlı olan bu üç sahabenin şiddetle tartışıyor olması herkesi şaşırtmıştı. Bana nasıl karşı gelirsin Ali? Ben senin büyüğünüm Abiyim de olsam bunu kabul edemem Tamam sakin olun Peygamberimiz geliyor Peygamberimiz aralarında ne olduğunu sorduğunda Önce Zeyd bin Haris'e söz aldı Ya Resulallah Hamza'nın kızı Ümame'den bahsediyoruz Onun bir koruyucuya ihtiyacı var Medine'ye geldiğimizde Beni Hamza ile kardeş ilan etmiştiniz O da şehit olmadan evvel Ailesini bana emanet etmişti Onun kardeşi olarak Yetim kızını büyütmek bana düşer Cafer bir yandan Ali bir yandan Ümame'ye bakmak istediklerini söylüyorlar. Anlaşmazlığa düştük. Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'i de dinlemek istedi. Bu sefer Hazreti Ali söz aldı. Ya Resulallah, Ümame'yi Mekke'de gördüğümde sana gelip onu Medine'ye getirelim, kafirlerin arasında bırakmayalım demiştim hatırlar mısın? Amcam Hamza'nın emanetine sahip çıkmak benim hakkım değil mi? Hem Ümame'nin Fatıma'yı Fatıma'nın da Ümame'yi ne kadar sevdiğini bilirsin Müsaade et onu bizim evimizde büyütelim Ya Resulallah Hamza benim de amcamdır Üstelik eşim Esma Ümame'nin teyzesi olur Bir kız çocuğunun teyzesinin terbiyesinde yetişmesi daha uygun olmaz mı? Yıllardır hasret kaldığım aileme Amcam Hamza'ya bu kadar vefa gösteremeyecek mi? Peygamberimiz onları tek tek dinledi Sonra Zeyde Sen benim dostumsun bu kızın da dostusun. Ali'ye, sen benim kardeşim ve dostumsun. Cafer'e ise, sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun diye ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini aldı. Hepsi, Ümamenin kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz sonunda, Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Ümeys'i kastederek, ''Teyze, anne konumundadır.'' dedi ve Ümamenin Cafer'in yanında kalmasına karar verdi. Böylece şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kızı Ümame, Hazreti Cafer ve Hazreti Esma'nın himayesinde büyüdü. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Hazreti Hatice hayattayken teyzesinin oğlu Ebul As'la evlenmişti. Hemen Müslüman olan Hazreti Zeynep'in aksine Ebul As dinini değiştirmemişti. Kureyş müşriklerinin tüm baskılarına rağmen işinden ayrılmayan Ebu'l As, Bedir Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almış, hatta esir düşmüştü. Peygamberimizin affı ile Mekke'ye dönen Ebu'l As, müşrik erkeklerle mümin kadınların evli kalmasını yasaklayan ayet nazil olunca çok sevdiği eşi Zeynep'i zorluk çıkarmadan Medine'ye göndermiş. Bu tutumu Peygamberimizin hoşuna gitmişti. Hudeybiye Barış Antlaşması henüz imzalanmamıştı. Müslümanlarla müşrikler arasında amansız bir savaş yaşanıyordu. Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebul As var. Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz. Peki Ebul As ne olacak? Artık peygamberimiz nasıl takdir ederse öyle. Ebu'l As'ın durumunu öğrenen Hz. Zeynep onun öldürüleceği endişesiyle sabahı zor etti. Sabah namazında mescide gidip peygamberimiz namazı kıldırmaya başlayacağı sırada kadınlar tarafından yüksek sesle şöyle seslendi. Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebu'l As benim himayem altındadır. Peygamberimiz selam verdikten sonra ashabına dönerek ''Benim duyduğumu siz de duydunuz mu?'' diye sordu. ''Evet duyduk ya Resulallah.'' ''Evet ya Resulallah.'' Kızını Zeynep, Ebul As'ı himayesine aldığını söyledi. Peygamberimiz kendisinin de bundan yeni haberdar olduğunu söyleyip şöyle ekledi. ''Vallahi bilin ki Müslümanların en mütevazı olanı da eman verebilir.'' Sonra kızının yanına gidip ona ''Himayene aldığın bu kişiyi elinden geldiği kadar iyi karşıla.'' Fakat sakın sana dokunmasın, zira sen ona helal değilsin, dedi. Ebu'l-As öldürülmeyi beklerken Medine'de bir dost gibi karşılanmıştı. Üstelik bu gördüğü ilk iyilik de değildi. Bedir Savaşı'nda esir edildiğinde Hz. Muhammed onu serbest bırakmıştı. Bu muamele kalbini yumuşatmış, aklındaki sorulara cevap bulmasını sağlamıştı. Hala ilk günkü gibi sevdiği eşinin yanına gitti Hoş geldin Ebu Las Merhaba Zeynep Nasılsın iyi misin? Çok iyiyim Neden bu kadar durgunsun o zaman? Ben babanın ve arkadaşlarının düşmanıyım Onlara karşı savaştım Adamlarını öldürdüm Şimdi beni esir etme hatta öldürme imkanları varken bunu yapmıyorlar. Seni himayeme aldığımı söyledim çünkü. Evet ama neden? Çünkü Allah bize merhamet gibi bir güzellik verdi Ebulas. Anlamıyor musun hala? Allah'ın elçesinin yanındasın. Anlıyorum sanırım. Senin gibi zeki ve anlayışlı bir insan nasıl olur da şimdiye kadar hakikati göremez? Uzun zamandır düşünüyorum. Özellikle senle ayrıldığımızdan beri. Babanın söyledikleri makul geliyor Ama atalarımın dinini yok saymak Bu cesaret isteyen bir şey Ebul As Kavmimizin saçmalıklarını en iyi sen bilirsin Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlar Hak hukuk gözetmezler Güçlü olanlar güçsüzleri çiğner geçer Bunların her birine içten içe kızdığını biliyorum İçkiyi sevmezsin Kumara yaklaşmazsın Zinadan nefret edersin Kaybetmekten korktuğun ne var?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 Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler. Ee, ne cevap vereceksin? Şu anda gerçek inancımı söyleyemem. Önce üzerimdeki malları sahiplerine ulaştırmalıyım. Bir an evvel Mekke'ye gideceğim. Allah'a gece gündüz dua ediyorum. Sana doğru yolu göstersin diye. İnşallah geldiğinde bizi mutlu edersin. Ebul As dediği gibi kervanı ile birlikte Mekke'ye döndü. Mekkeliler Ebul As'ın kafilesinin vurgun yediğini öğrenmişlerdi. Herkes malının derdine düşmüştü. Derken hiç beklemedikleri anda Ebul As kafileyle birlikte çıka geldi. Duydunuz mu? Ebul As geri döndü. Muhammed'in adamları kervanı ele geçirmemiş miydi? Evet. Nasıl kurtulmuş ellerinden? Muhammed onu affetmiş. Ha, tabii, damadı olunca... Onu bunu bilmem. Bizim mallarımızı kurtardı ya. Doğru. Eğer kervana el koysalardı zararımız büyük olacaktı. Ne zaman dağıtacak hisselerimizi bilgin var mı? Şehre yeni girdi. Birazdan Kabe'nin yanına gelir. Hadi biz de gidelim. Hadi. Ebu'l-As Kabe'nin yanında kervanda hak sahibi olanların paylarını dağıttı. Ne yalan söyleyeyim artık bu mallardan ümidimizi kesmiştik. Başarılı bir tüccar olduğunu kanıtladın. Sana olan güvenimiz arttı, Ebolas. Lâz. İyi de kâr etmişsin ha, tebrikler. Bundan sonraki tüm kervanlarda senin hakkın var. Bu seferki kazancımızı sermaye yapıp daha büyük bir kervan hazırlayalım mı? Ne dersiniz? Evet, evet, hazırlayalım. hazırlayalım. Kolay değil. Düşmanın elinden mallarımızı çekip aldın. Sahi. Nasıl başardın bunu? Bu benim başarım değil Kervan ele geçirildiğinde ben de esir edilmek üzereydim Zeynep beni himayesine aldığını ilan etmiş Bunun üzerine beni serbest bıraktılar Üstelik hakları olan bu ganimet mallarını da bana iade ettiler Demek öyle, Demek öyle. Sonra bana Müslüman olmamı teklif ettiler Şu işten de vazgeçmediler Adamlarla savaşmaya gidiyoruz, çarpışmadan bizi kendi dinlerine davet ediyorlar. Kabul etsek başta ne derdik? Bu ne saçmalık? Hem atalarımızı hiçe sayıyorlar, hem de bizi uydurdukları şeylere inanmaya teşvik ediyorlar. Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu Laz? Anlatsana. Ben Müslüman oldum. Ne? Ş ne? ne? ne dedin? Gerçek mi? Yoksa şaka mı? İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır.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 Ey Müslümanlar, biliniz ki ben Allah'ın tek bir ilah olduğuna, Hz. Muhammed'in de O'nun kulu ve peygamberi olduğuna iman ettim. Bu kararı önceden verdim. Ama bunu beni serbest bıraktığınızda söyleseydim, canımı kurtarmak için İslam'a girdiğimi zannedecektiniz. Mekke'deki mal sahipleri de kendilerinin mallarını korumadığımı, emanete hıyanet ettiğimi iddia edeceklerdi. Onun içindir ki, bu kararımı şimdi bildiriyorum. Bütün kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum ki bundan sonra sizinleyim. Malım ve canım Resulullah'ın uğruna feda olsun. Bu karar başta Peygamberimiz ve Hazreti Zeynep olmak üzere tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Peygamberimiz de yeni bir nikaha gerek görmeksizin Ebu'l As'la Zeynep'in evliliklerini devam ettirmelerine izin verdi.